Nasip böyle bir şey. Adamla eşi yaz akşamı ıssız yolda arabayla gezintiye çıktılar. Birden kadına şiddetli baş ağrısı geldi. Eşinin çok ciddi ızdırap çektiğini fark eden adam geçtiği yol üzerinde bulunan küçük kulübenin kapısındaki doktor levhasını hatırlayıp geri döndü. Kır saçlı, beyaz ceketli Ufak tefek olan doktor kadına şöyle bir göz attıktan sonra çabuk onu içeri alalım dedi. Muayeneyi bitirince de eşinize hemen beyin ameliyatı gerek. Şehre gitseniz korkarım geç kalmış olacaksınız. Bense burada yalnızım. Elimden geleni yapmaya çalışırım ama sorumluluğu kabul edemem dedi. Kadın perişan haldeydi. Doktorun sözleri karşısında kocası, tamam başlayalım demeye mecbur kaldı. Ameliyat en can alıcı noktasına geldiğinde kapı şiddetle vuruldu. Kadının kocası ameliyattan ayrılıp kapıyı açtı. İki üniformalı adam içeri girmek için bekliyordu. Silahlı olanı dedi, bizim... Bodur doktor yine elimizden kaçtı. Kaçtığında ekseriya buralara gelir. Adam sordu. Peki siz kimsiniz? Tepedeki akıl hastanesinin nöbetçileri. Doktor nerede? Adam olan biteni anladı. Fakat şimdi eşime beyin ameliyatı yapıyor. Bitirmeden ayrılamaz. Bir ambulans çağırın dedi. 15 dakika sonra doktor ameliyatın bittiğine haber verdi. Akıl hastanesinden getirilen ambulans kapıda hazırdı. Kadını dikkatle arabaya yerleştirdiler. Nöbetçiler de doktoru götürdüler. New York'a dönüp özel doktorlarının muayenehanesine vardılar. Kadın hala kendine gelmiş sayılmazdı. Heyecandan titreyen adam merakla sordu. "Doktorcum, durumu nasıl?" Doktor hastayı muayene ettikten sonra hayretler içinde cevap verdi. "Eşinizin hayatı mucize evinden bir ameliyatla kurtulmuş. Üzülmeyin. Ama benim kafama takılan bir şey var. Bu ameliyatı yapabilecek tek doktor biliyorum. O da 6 yıldan beri Akıl Hastanesi'nde.